Kardeşlerim, insanoğlu sırların mahşeri. Kainatın sahibi sırları kendine isar etti. İnsana baktığınız zaman sadece onun bir organını anlayabilmek, tanıyabilmek için tıbbi yeri bir öğrenci mezun olduktan Mezun olduktan son şale insanın ömrünü toplasanız yine şu bedel Düşünürüz, dünya Alt. dışımıza baktığımız zaman içimizdeki hevalara arzulara tam zıt istikamette bir gelişmenin olduğunu tanık oluruz. Yaşımız altmış, yaşımız yetmiş, yeni içimizde duygular var, şu malları daha fazla nasıl artırabiliriz diye ama saçlarımız beyazlamış sırtımızda kamburlar var ayırları artık eskisi gibi yavaşları çıkamıyoruz, nefes Fakat içimizdeki duygular hep bizi daha yukarılara tırmanmaya teşvik ediyor. Kainatın efendisi Aleyhisselatu Vesselam Zıtların ve selam. Zıttların insanı biz anlatırken uyuyorlar ki: "Kamu şeyhü şa'kun ala ala hubb'e neteyn. Hubb'ul ayşi vel mal." İhtiyar adamın kalbi iki hususta sürekli genç kalıyor. Biri dünya malı Diri ise daha fazla yaşama, dünyada daha çok kalma arzusudur. Hani 70 yaşında birisine sorsanız. kadarını çekecek. Hepsinde rahmetullahi aleyh Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun diyecek. Hepsini ahirete gönderdik diyecek. İnsanoğlu gelecek şu musallada arkadaşını uğurlarken, ardında duracak onun genç gittiğini söylerken arkadaşları ona Allah sana geçimden versin. Sen dünyada daha fazla yaşa dediği zaman düşünmeyecek ki ne kadar geç olsa, Nuh aleyhisselam kadar da kalsak bu dünyada ölüm meleği gelecek ve bizim de kapımızı Dünya bir imtihan yeri. İçin ve dışın sandığı gösteriyor. ölmeyen bitmeyen arzularınla sürekli bir savaş halindesin. O halde Efendimiz aleyhissalatü vesselam insaniyetimize müdahale ediyor. Bizi alın İslamiyet'in o en yüce makamlarına, şarikalarına taşıyor bizi. Yeryüzüne, dünyaya, eşyaya bir muazene getiriyor. Yani buyuruyorlar ki neni iki vadidolu altının olsa hanın olsa la kada vadiyun salisan üçüncü Aleyhisselam'ın masabına bakarsanız bu muhazeneyi göreceksiniz. Kazanıyorlar. Malları var, hanları var, hanımanları var. Fakat başkalarını sevindirmek için de kazanıyorlar. Kendi çocuklarının vafakası kadar o, o mahallede yaşayan yetimleri kimi kimsesi olmayanları da düşünüyorlar. Ebu Mesud rivayet ediyor. Sadak ayeti zaman yani kâinatın sahibi Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben hepimize ''Hutu min emu'a'' dediğim, ''Zadar'' ordanlarıyla Medine'de Medine'nin dışında yaşayan fakirlere fotoğrafını yeni okuyorsunuz. Yeniden anlıyorsunuz. Yeni bir dünya kuruyorsunuz. Bunun öğretmeni, bunun sahibi Allah'ın kainatı yüzü suy hürmetiyle yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun dünyasında somal olmaz. Onun dünyasında aç insanlar göremezsiniz. Allah Resulü aleyhisselam insani, islami değerlerle yeniden kimliğimizi, şahsiyetimizi var ettiler. O bunu inşa ettiler. Ahirete giderken ümmetinin bu muvazeneyi korkacağına dair endişeleri var ve buyurdular ki لَاُواْلَّهِ مَا اَخْشَى عَلَيْهُمْ اَيْوَاً Üzerinize dünyanın en güçlü orduları gelse sorarlar. Hayatul hayru bişşadü ya Resulallah. Dünya malı nasıl şer getirir ki? Bana hayır buyurdunuz, hayırdır dediniz. Berekatul arız peygamber ifadesinde mal karşılığını bu şekilde bulmuştu. Peki mal ya Resulallah dünyalıklar bizi nasıl helak eder buyurduğu zaman Efendimiz Aleyhisselam konuştular. Bir hayvan meraya çıkardığınız bir hayvan. Eğer kendi muvazenesini kendisini tesis edemezse, önüne ne kadar yeşillikler otlar çıkarsa hayvan onları yiyecek. Bitmeyen bir iştahla yiyecek onları. Hepsini karnına alacak ve bir noktaya gelecek ki artık geriye dönüşüyor. O hayvan patlayacak ve helak olacak. Ya da zehirli bir ota almış o hayvan. Başka bir hayvan mı O da meradadır. Biraz alır, yetecek kadar. Sonra sütünü verir. Dışkılarını çıkarır. Oturur, dinlenir. Acıkınca tekrar alır, tekrar yer. Bir kısmını çıkarır, bir kısmını süt olarak verir. Ey asabım. Dünya malına siz eğer ikinci hayvan hem de Medine'nin sokaklarında terk edilmiş hanelerinde bir lokma evde muhtar halde ki biçadelere koşarsanız onlar içinde yaşarsanız işte o zaman olanlar size merak etmeyecek aksi olursa hem insan kendi için kazanırsa kendine ait kılarsa yiyecek, yiyecek, yiyecek hiç çıkarmayan o hayvan gibi Ölüm gelince işte o zaman geriye dönüşüm olmadığını, kabirde, ahirette büyük bir helakın onu beklediğini görecek. İşte dünyanın fotoğrafını. Bu son tahlifle baktığımız zaman bütün insanlar bize şu şekilde oluyorlar. Tolstoy, itiraflarında İstanbul alıyor, o da bunu naklediyor. Sözleri sahibi alamet olarak ki o Kur'an-ı Hakim'e, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine tam muvaffuk bir şekilde bize arz ediyor. Tasavvur şu şekilde. Dünyada bir insan bir sahrada ilerlerken yanında da kardeşi var. Ardından bir ses duyuyor. Bir canavarın, bir aslanın sesi. Hızla ona dolup koştuğunu ilerlediğini fark ediyor. İmdat için bir yer, bir sığınak, bir mence, bir barlak arıyor ki Karşıda bir kuyu görüyor Kuyunun içerisine kendini veriyor. Tam dibine düşerken Kuyunun duvarları arasında bir dalın çıktığını görüyor Ona tutumu veriyor Başını aşağıya çeviriyor Altta büyük bir canavar ağzını açmış onu bekliyor Yukarıya kaldırıyor başını Yukarıda bir aslan Kuyunun dibinde çıkması için intizarı var sonra etrafına bakıyor duarda bir bal görüyor ya da tutunduğu ağacın dallarında meyveler görüyor, incirler, gavlar, darlar görüyor onlarla meşgul oluyor bir tanesi alıyor, yiyor alıyor, yiyor huzma sefa, dama, keder diyemiyor, ben sadece bana yetecek kadar sefa için gerekli olanı alayım gerisini bırakayım, İşte orada yılanlar ve sürekli buradan bu meyveleri, bu balları alacak ve bütün bunlar benim olacak. Bu tasavvur bize şunu anlatıyor. Peşimizden koşan o aslan ölüm. İçine atladığımız okuyu bizim varlığımız dediğimiz, aşağıdaki canavar, kabir, İki tane, siyah, biri siyah, biri beyaz fare kemiriyor. Onlar gece ve gündüz yani sizle bir dal tutundunuz. İki tane fare, biri siyah ve biri beyaz, sürekli bindiğiniz tutunduğunuz dalı kemiriyor. Yani her gece ve gündüz sizi ölüm'e aşağıda bekleyen değen canavara doğru sevk ediyor. Peki oraya düşünce, Tetehessem Aleykumul Melaike imanı olan için o canavarın ağzı cennete dönüşecek. İmanı olmayan için o canavar evliyen bir helal, sonsuz bir hüsran olacak. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duvarda gördüğümüz korkmadığın ve endişelerini bize naklediyor. O halde insanoğlunun hikayesinin başına dönersiniz kardeşlerim. İnsanoğlu sırların, insanoğlu zıtlarının maşeri. Ebu Mesut gibi olursanız, Sa'd bin Rebi gibi olursanız dünyayı malı doğru anlayacaksınız. Kendi dafakanızı karşılayacaksınız. ufkunuza müdahale etmek isteyecekler. Somali'ye göndereceksiniz. Birileri bir haber yayınlayacaklar. Emperyalizma dünyanın müşteri güçleri size diyecekler ki siz gönderiyorsunuz fakat gönderdikleriniz orada kara bursada satılıyorlar. Siz Suriye'yi düşüneceksiniz. Şam'ı Dimeş'te düşüneceksiniz. Onlar bir oyun kuracaklar. Hakkali'de bütün bir ufkunuzu Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkuna göre ayarladığınız zaman size diyecek ki bırak Sohani'yi, bırak Suriye'yi, bırak ağlayan insanları Anadolu'nun sınırlarına dövdüm çağrısı yapacak. Ona seni mecbur etmek isteyecek. Ama sen girmayacak, yıkılmayacak, hep ayakta kalacak. MPE'ye rağmen, küfre rağmen, Ebu Mesud'un ufku, saat bin Revi Sizi kağıtın sahibinin cennetine rahmetine ürettiğini göreceksiniz.